ate finler Değerli arkadaşlar, Riyadu Salihin salihlerin bahçesi bahçeleri demek. Salih kimselerin bahçeleri. Çünkü ilim meclisleri nedir? Riyadul Cennet. Cennet bahçeleridir. Yani biz burada Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın bu kitapta zikredilmiş olan, bizlere nakledilmiş olan hadislerini okurken neyi öğreniyoruz? Bizi cennete götürecek, cennete girmemizi sağlayacak, buna vesile olacak amelleri öğreniyoruz. Yani bir rehber <gülüyor> bize yol gösteren bir e, mürşit. Bizleri işaret eden bir mürşit. İşte kimin mürşidi yol göstereni Allah'ın kelamı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, sözleri, hadisleri olursa, onun çıkacağı yer, gideceği, varacağı yer, Allah'ın izniyle ne olur? Cennet olur. Çünkü, ismet, hatadan korunmak, korunmuşluk, Nebi aleyhisselatü vesselam'a ait, peygamberlere ait. Onun için bir yerde, Nebi aleyhisselatü vesselam'ın sözleri duruyorken, ve o sözler hayatımızın her alanı ile ilgili. Bizleri Rabbimize yakınlaştıracak her hususla, her konuyla alakalı. Konulara, mevzulara değiniyorsa bunu bırakıp da başkasına yönelmenin, başkasından bir şeyler öğrenmenin yani anlamı yok. Nebi Vesselam'ın sözlerine bakıyoruz. Hadislerine bakıyoruz. Bizim günümüzde 24 saatlik yaşantımızda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 bir yere varmak istiyorlar. Halbuki şöyle durup bir tefekkür etseler ya Nebi bir Vesselam'ın hadislerini bir okusak şöyle. Öğüt almak adına. Nasihat almak adına. Dinimizi öğrenme adına. Göreceksiniz ki yol daha da çok kısalıyor. Mesafe daha da çok ne oluyor? Kısalıyor. Bugünkü konumuz arkadaşlar babun ı Nafakati Alel-iyal. Aileye, çoluğa, çocuğa nafaka bahsi. Nafaka <gülüyor> babı. Müellif Rahimahullah bizlere hak hukuktan bahsetti. Kocanın hanımı üzerindeki, hanımın kocası üzerindeki hak hukuklarından bahsetti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki nasihatlerini, bu konudaki irşatlarını öğrendik.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 bunu öğreneceğiz. Bu hayatımızda yerleşecek. Ne böyleylesem diyor ki kocasının razı olmadığı insanı eve sokamaz. Bu bir düstur. Bunu hayatınıza sokacağız. Erkek hanımını yatağa çağırdığı zaman kadın ne yapamaz? Hayır diyemez. Bu bir düstur. Bunu öğreneceğiz. Yine yani bunların hepsi bizim hayatımızı düzene sokmak için, hayatımızın mutlu bir hayat olması için Allah tarafından Bizlere verilen, öğretilen neler bunlar? Öğütler. Resulü tarafından verilen öğütler, nasihatler. Bunları ne zaman uygularız? O zaman Allah Teala'nın da dediği gibi فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاتًا Ona diyor güzel bir hayat, tayyip bir hayat veririz. Ne güzel hayatın sırrı burada. İman edenler ve salih salih işleyenler. وَاَلِّفْ رَحِيمَ اَوَلَّا Bizlere burada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 La yukallifu Allahu nefsen illa vus'aha. Allahu Teala kulunu yapmaz, taşıyamayacağı yük yüklemez. Ancak onun önde olan, kudretinde olan, gücünde olan yükle Allah Teala kullu mükellef kılar. Yine Allah Teala diyor ki: "Ma anfeqtum min şey'in fehu yukhlifuh." Allah yolunda infak ettiğiniz, Allah yolunda harcadığınız her şeyi Allah ne var? Yerine koyar, yerine getirir onun halfinden, onun ardından size onu verir. Harcanmaz yani. O boşa gitmez. Bir de böyle düşünmek lazım. İmam-ı Neve-i Rahimahullah bu ayetleri zikrettikten sonra bizlere konuyla alakalı hadisleri zikrediyor. İlk hadis Ebu Hureyre radiyallahu an hadisi Kale kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dînârun enfaktahu fi sabilillah. Allah yolunda diyor harcadığın dinar, bir dinar. O Dînârun enfaktahu fi rakâbe bir köle azat etmek için harcadığın dinar, o dınarın tasattak da bir alamiskin, bir zavallı bir miskin için miskine verdiğin harcadığın sadaka para, infak ettiğin bir dinar. ve dınarın enfak da ala ehlik ve ailene, ehline harcadığın bir dinar. bir yani para harcadığın infak ettiğin bir dinar. اعظمها أجراً الذي أنفقته Bunların içinde sayılanların içinde en sevabı azam olan en büyük olan hangisidir diyor Resulullah? أعظمها أجراً الذي أنفقته Ailene verdiğin. Yani ailene verdiğin, ailene harcadığın para, dinar ne arkadaşlar? Sevap bakımından, ecir bakımından en azidi, en büyük olan. وادس imam muslim rivayet ediyor ve ahmet imam ahmet rivayet ediyor. 2. hadis an ebi abdullah ve yuqalu lahu abu abdurrahman thawban ibn mujaddid mevla rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال قال sallallahu aleyhi ve sellem diyor şeyle selam en افضل دينار ينفقه الرجل عليه ذاتuhu şöyle buyuruyor İnsanın erkeğin harcadığı en hayırlı para, en hayırlı dinar infak ettiği, Allah onu da harcadı. En hayırlı dinar dinarun yunfikuhu ala iyalihi ailesine harcadı parada. Bakın aile kelimesi de Arapçan geliyor. İyal, aile. Ne demek? İyal, aile. Yani geçiminden mükellef olduğun, senin onları, geçimini sağladığın insanlar. Aile de buradan geliyor. İyal'den geliyor.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 Âlûmüselemâ <gülüyor> radıyallahu anhumâ qâlet Umüselemâ diyor ki "Kultu yâ Rasûlallâh, hal lî izn fî banî Ebî Selemâ en Ey Allah'ın Resûlü, bu Ebu Seleme'nin çocuklarına harcadığım, Allah yolunda infak ettiğim, nafaka verdiğim bu nafakalar, nafakalar da bana sevap var mı diyor, bana ecir var mı? Ki ben diyor onları Lestü bitariketihim hakede ve hakede. Onları böyle böyle başıboşta bırakmış değilim. Yani yeterince onlara bir şeyler verdim diyor. Yani hala onlara harcıyım. Hala onlara bir şeyler vereyim ve bunda bana ecir, sevap var mı? İnname hum baniyye. Onlar diyor benim de çocuklarım. Feqala na'am. Leke Evet sana ne var bir ecir var. Ma enfakti aleyhim. Onlara harcadığın, infak ettiğin şeylerde sana ecir var. Buradan şunu görüyoruz arkadaşlar. Hadislere baktığımız zaman bu iki hadise. asma gelecek olan hadislerde de bunu, buna işaret var. İnsanın yardım edeceği ilk kişiler yani farz olan, vacip olan nafakanın dışında bahsediyorum. Yakın akrabaları. Çoluğu, çocuğu eğer vacip olan infak hususunda da İlmeheli buna şartlar koşmuş. Yani ne zaman yakın akrabaya ve hangi yakın akrabaya infak farz olur diyorlar ki öncelikle verecek olan harcayacak olan ne olması lazım? Allah'ın da infak edecek olanın gücü olması lazım, parası olması lazım. Vermesi verecek olması lazım. İkincisi diyorlar ki vereceğin kişi akraban kendine bakmaktan aciz, aciz olacak. İkinci şart. Üçüncü şart. Vacip olma hususundan bahsediyoruz. Yani sana ne zaman yakın akrabana bakmak fazla olur. Üçüncüsü, bu akraba varislerden bir kimse ise yani Allah'ın kitabında, Resulü'nün sünnetinde sana miras çıkılınmış bir kimse ise ne olur buna bunun nafakasına koşman, buna bu manada yardımcı olman vacip olur diyor i̇l Mesela adamın çocuğu. Diyor ki ben diyor, zırnık koklatmam çocuğumu. Diyor. Halbuki farz üzerine. Çocuğun muhtaç. Bakıyorsun adam sağa sola koşturuyor, ona buna yardım ediyor. Dibinde oğlu, çocuğu, torunu. Aynı şekilde bakıyorsun ki, hiç onlara yardım etmiyor. Halbuki biraz kafayı çalıştırsa, biraz düşünse, bilse ki, bu çoluğuna, çocuğuna, yakın akrabasına, mirasçı akrabasına vereceği infak, harcayacağı para, Allah yolunda harcadığı, sadaka verdiği paraların en hayırlısı. En hayırlısı. Aynı şekilde yakın akrabaya veyahut akrabaya yapılan yardım hem yardım olarak geçiyor, rivayette geldiği üzere, hem de ney? Sılayı Rahim. Yani gittin akrabanı ziyaret ettin, muhtaç olarak onu gördün, bir de yardımda bulundun. Hem sadaka yapmış oldun, vermiş oldun, hem de sılayı İbrahim yapmış onu. 4. hadis Sahabe-i Nebi Vakkas radıyallahu anhu'fu hadisi'l-tıvil'i ki verdik onu ilk kitab'ta fi bab'in niyye diyor ki Sahabe-i Nebi Vakkas'ın bu kitabın diyor niyet bahsinde uzunca olarak zikretmiş olduğumuz hadis bu hadiste şöyle geçiyor Enne <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال له "Ve inneke lan tunfiqa nafakatan tabtagi biha vechallah." Allah'ın yüzünü arzulayarak. Allah'ın yüzünü isteyerek Allah yolunda harcamış olduğun bir nafaka var ya, illa ucr tebiha. O bir nafaka bile o yapmış olduğun harcama ne yapılır? Karşılığını alırsın. Ecrini alırsın. Sana onun sevabı verilir. Ta ki hatta ma tec'alu fi fi imraetik. ağzına koymuş olduğun lokma bile nedir diyor? Senin ecrini alacağın bir ameldir. Sevabını alacağın bir ameldir. Yani çocuğuna, çorba içerirken bile kaşıkla ağzına verip böyle çorba içirdiğin zaman Bil ki, bunun bir neyi var? Ecri var, sevabı var, mükafatı var. Bu da muttefakun aleyh. An Ebi Sa'id, an Ebi Mes'ud, al Bedri, radıyallahu anhu, anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, iza enfaqa ar-raculu ala ahlihine fakaten yahtesibuha. Bakın burada, bu iki hadiste şart var yalnız. Tebtagibihâ veçhallah diğer rivayette de yahtesibuha. Ne demek? Yani, hani Al şu kaşığı, ye karnın doysun. Sonra da zırlama acıktım diye. Sonradan sana yemek hazırlayamam diyerek doyurup beslemek var. Bir de Allah'ın yüzünü arzulayarak, rızasını arzulayarak, Allah'ın bu ameline, senin bu ameline bir mükafat vereceğini bilerek doyurup beslemem var. Yani dikörmüş görünüşte ikisi de kaşığı çocuğun ağzına, hanımın ağzına uzatıyor. Ama bir tanesinin niyeti Allah'ın rızası, diğerinin niyeti başka. Yani ameller niyetlere göre ne var? Eczi belirlenir, cevapları belirlenir. Abdullah ibn Amr ibn el As radıyallahu anhuma قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem kafa bil mer'i ithman. Bir kişiye günah olarak yeter. Nedir o günah olarak yeten şey? anıdığı man yakûtu der bir rivayette kefa bil mer'i ismen an yahbis amma yemleku qûtu yani nafaka. diyor ki kişinin nafakasını sağlamasını sağlamakla mükellef kıldığı insanların bu hakkına zayi etmesi o kişiye günah olarak yeter bakıyorsun adam yani çocuğuna bakmıyor Çoluğunun çocuğunun nafakasını sağlamıyor. Bu manada onların kendi üzerinde olan hak ve hukuklarını zayi ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bunlar hakkında diyor ki, buna diyor günah olarak bu yeter. Günah olarak bu yeter. Yani. Yani aldığı günah, bu vesileyle bu sebeple aldığı günah ne? Hayli yeter ona. Taburdan buradan şuna da deilmemiz gerekiyor. Mesela şu değil arkadaşlar. Değişen, gelişen modernleşen hayatta isteklerin çoğaldığı, kanaatin azaldığı bir hayatta hanımın her 3 senede 5 senede bir koltuk değiştirmek, halı değiştir, değiştirmek istediğinde çoluğunun, çocuğunun her ay ayakkabı, çoluğunla çocuğa her ay ayakkabı kıyafet alınması istediğinde bunları yerine getirmemen kastedilmiyor bundan. Bu işin bir deneyi var, ölçüsü var. Yani. Ve Ali'den rivayet edildiğine göre, Peygamber <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir gün uyanan kulun yanında sadece iki melek iner." Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bize yani bir bakıma bir müjdeden, bir bakıma da bizi korkutacak olan bir haberden bahsediyor. Yani melek aleminden diyorsunuz yani melekler farklı farklı görevlerle görevlendirilmiş, ayrı vazifelerle görevlendirilmiş. İnsanlara Dan ayrılmayan, onlarla beraber gezen, onlarla olan melekler var. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar, kullar sabahlayınca, sabah olunca, uyanınca okula kula iki tane melek gelir diyor Aleyhisselatü Vesselam. İki melek gelir. İnerler. فَيَقُولُ اَحَدُهُمَا Der ki, bu melekten bir tanesi.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 Allah'ım diyor bunun ne yap? infak ettiğini ona ver, geri ver. Ve yekulul ahar. Diğer melek de der ki Allah'ım ve a'ti mumsikan telefe. Vermeyen, sıkan, elini açmayan, cimrilik edene de diyor, telef ver. Mal telef olsun, bereketini görmesin. Yani düşünün, iki tane melek böyle dua ediyor. Onun için cömert olmak lazım. Allah yolunda harcamak lazım. Bu hadis muttefakun aleyh. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh Ali'l-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal, el-yedul ulyâ hayrun minel yedir suflâ. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm yukarıda olan el, yani veren el. Hayrun, daha hayırlıdır. Neyden? Alan elinden, altta olan elden. Çünkü alan el. Çünkü alan el nerede olur? 6 olur. Diyor ki haylesi "Vabda bimen taul. İlk önce vermeye kimden başla? Ailenden başla." diyor. Yani adam öyle insanlar var ki eşiyle, dostu, yani dostuyla, arkadaşıyla dışarıda yiyor, harcıyor. Bakıyorsun ki çoluğuna, çocuğuna, hanımına, eşine kısıyor. Ya yani dışarıda insanların maşallah ne cömert dediği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 hayırı الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَا Sadakanın en hayırlısı nedir? İnsanın gına halindeyken, yani ihtiyacı varken ama çok da ihtiyacı olmadan vermesidir, diyor aleyhissalâsı. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ Kim iffetli davranırsa, iffetli olur. Dilenmez. Kendini bu manada çok böyle küçük düşürmezse يُعِفَّهُ اللّٰهُ Allah onu iffetli kılar. İffetli olmasına yardımcı olur. Bakmışsın ki iffetli olmuş. وَمَنْ يَسْتَغْنِي Kim gani olursa yani ne demek yastagni? Yani oralı olmuyor adam. Yani kimileri var ki onun bunun elinden gelecek olan parayı bekleyerek ona bel bağlamış. Onu istiyor. Onun için zillete düşmüş. Onun için boyun bükmüş. Onun için kıvranıp duruyor. Kimisi de var ki... Yani gani yani. Kendini düşük, küçük düşürmüyor yani. Allah'a hamdolsun diyor. Ağlamıyor. Bazıları sabah akşam ağlar. Şu adamın hayatına bakarsın. Adam kendi evinde oturuyor. İşi var, gücü var. Bir yerlere gidip geliyor. Bir şeyler sağlıyor. Ama adam... Ki, çevresindeki herkesin şikayette bulunuyor. Kanaat yok. İnanın hadisi de geldiği üzere Ben yeslâbenin kim de bunun aksi olursa adam yani bak adamın, Herkesin bir sıkıntı, adamın da var sıkıntısı ama adam diyor ki, hamdolsun. Gören gani zannediyor. Değil mi? Allah bu adamı ne yapar? Hadisi de geldiği üzere zengin yapar. Öbür kişi alçak alçak yaşar. Bakın otur o insanlara. Yani Hayatı boyunca bu şeyi kendini elki edince damlana, sefildir ve sefillik onun artık neyi olmuştur? Damgası ona damga olarak yapışmıştır. Ayrılamaz artık. Onu. Evet. Hemen diğer babalık bahse geçelim. Babul infak imin meryuhib bu iminal ceyyit. İnsanın sevdiğinden, sevdikleri sevdiği şeylerden ve güzel olan şeylerden infak etmesi sadaka bulunmaz. Yani Bunu çok görüyoruz adam mesela marketi var Diyor, diyorlar ki ya işte Şu öğrencilere bir program yapacağız i̇şte Meyve suyu lokum da atacağız gönderir misin? Adam Meyve suyunu gönderiyor lokumları gönderiyor Allah yolunu harcadı ya Açıyorlar bakıyorlar ki lokumlar kurtlanmış meyve suların son tarihleri geçmiş Şey yok Yani adam onları kurtulmak için deposunu boşaltmış o sahabeler de öyle Az Sonra okuyacağız Ebu Talha hadisini. Ayet inince "Len tenalul birre hatta tunfiku mimma tuhibbun." Sevdiklerinizden harcamadığınız sürece, hoşunuza giden, beğendiğiniz şeylerden harcamadığınız sürece "Len tenalul birra, bir el hayrül Bolca hayır, Allah katındaki hayırlara eremezsiniz diyor ayette. Cennete eremezsiniz. Hayre eremezsiniz. Sevdiklerinizden harcamadığınız sürece, infak etmediğiniz sürece. Enes radıyallahu anh diyor ki Kâle kâne Abu Talha radıyallahu anh ektherel bil-Medine mâlen min nakhlin. Enes radıyallahu anlatıyor bize. Diyor ki Ebu Talha Medineliler arasında, Ensar arasında Ensar arasında hurma ağaçlarına, hurma tarlalarına, hurma bağlarına sahip olanlar içinde en zengin olandı. Yani mal olarak, mülk olarak en çok kimde var? Ensardan. Ebu Talha'da var. Ve kâne ahabbu emvalih ileyhi beyruhâ. Ve bu bir sürü tarlası var, bir sürü Hurma bahçeleri var. Bunların arasında en sevdiği Beyruha adında bir bahçe. Beyruha. O kanet mustakbilel mescid tam Aleyhisselamın mescidi, mescidin evi gören. Yani peygamberimizin mescidi bu tarlanın, bu bahçenin kıble tarafında. Yani yeri konumu da çok süper. Konumu da güzel efendim. Şu andaki otellerin olduğu yerlerden daha ön tarafta. O zamanlar mescid küçük. Evet. Bütün Medine şu andaki mescidin bahçesi kadar. bu Talha'nın da en sevdiği yer Beyruh'a. Bahçesi. Ve kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedhuluha ve yeşrebü min mâin fiha Tayyibin Nebi ailesi Vesselam bu bahçeye gidermiş. Bu bahçeye girermiş. Diyor ki bu bahçenin diyor o suyundan da ne varmış? Güzel suyundan içermiş. Su da var bahçede. Diyor ki Enes, قال Enes, فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِي لَاَيَهِ Allah-u Teala'nın şu ayetinin ce. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تحبون. Sevdiklerinizden infak etmedikçe, harcamadıkça birre Hayra eremezsiniz. Nail olamazsınız. Ayet indi diyor. Kâme <gülme> Ebu Talha ilâ Resûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem. Ebu Talha hemen kalktı ayağı diyor. Dedi ki, Fekâle ya Resûlallah, İnne Allah Teâlâ enzel aleyke len tenâlu'l birrâ hattâ tunfiqu mimmâ tuhibbûn. Ey Allah'ın Resûlü. Allah Teâlâ'nın sana şu ayeti indirdiğini biliyoruz. Birre, ile cennete, Allah yolunda harcamadan sevdiklerinizden harcamadan eremezsiniz. Ayeti de indi biliyoruz diyor. Ve inna habbali ileye beyruha diyor ki ey Allah Resulü, benim diyor mallamın içinde mülkümün içinde servetimin içinde en sevdiğim beyruhadır. O bahçedir diyor. Ve inna sadakaunillahi taala bu diyor sadakadır Allah yolunda veriyor Aleyhisselatü Vesselam bir raha ve zukraha endallahu ta'ala. Niye veriyor bunu? İnsanlar vay be bu da Allah'a bak. Ne zengin adammış desinler diye değil. Diyor ki uridu birraha ve zukraha endallahu. Allah katında bunun hayrını bekleyerek ve ecrini bekleyerek, sevabını bekleyerek veriyorum ey Allah'ın Resulü. Şimdi insanlar öyle bir hale gelmiş ki adam evindekini çöpe atıyor ama Allah yolunda harcamaya eli varmıyor. Allah onu ona nasip etmiyor, muvaffak kılmıyor. Bakın eli titriyor adamın. Bu sahabe de ayeti görmüş, ayet inmiş, diyor ki, bunu diyor Allah yolunda harcıyorum. O kadar değerli bir bahçe burası. Yani insan ne yapar orada? Ya şimdi var bir sürü arsamız, tarlamız var. Şimdi burada yani mescidin hemen dibinde. Güzel suyu da var buranın. Yani burayı değil de şu arka tarafta şu hani şeyde Uhud dağının oralarda biraz daha uzak. Oralarda da verelim diyebilir. Ama ayette diyor ki Allah yolunda sevdiklerinizden harcamadıkça birre eremezsiniz. Çünkü diyor ki ben birre cennete hayra ermek istiyorum. O halde tamam. Fdağa ya Rasulullah, hayır su ara Allah, Allahın diyor sana öğretip sana haber vereceği yere sen ne yap bunu kullan, ne, ne uygun olarak neyi uygun olarak görüyorsan hangi işte kullanmak istiyorsan bu bahçeyi al kullan bitti. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakhin, bakhin, Arapça Arapça'da, Arapların aczub ifadesi. Hoşuna giden bir şeyi ifade etmek için kullandığı bir terim. Yani, vay be helal olsun. Helal olsun vay be diyoruz ya biz Türkçe'de hani kısa kelimelerle çok şey ifade ediyor. Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bakın. Helal olsun sana ey Ebu Tavah. Maşallah. Zalike malun rabih. diyor ki peygamber. işte diyor bu mal Rabih. Sahibine kazandıran ve kazanan bir maldır. Niye? Çünkü bu malın ya yedi ya on ya da yedi yüze kadar ne var? Karşılığı var. Ya on ya da yedi yüze kadar karşılığı var. Bu mal kazanan bir mal. Sen elindeki Allah yolunda harcamadığın bir şeyi en fazla üç katına beş katına verebilirsin. En fazla. Ama yedi yüz kat ve yedi ardından ardında Allah'ın sadece bildiği ad'af mu da'afa kat kat sahabı var. Peygamberimiz diyor ki zâlike mâ İşte kazanan mal budur. Kazanan ticaret budur. Kazanan mal bu. Ve kad semi'tu mâ kulte Diyor ki senin diyor Ey Ebu Talha bu söylediklerini işittim. Duydum. Ve inni erâ en tec'alâ fil akrabiyyin Diyor, yakın akrabalarına kıl bunu. Yani yakın akrabalarına ver. Harca bunu. Sadakan onlar için olsun. Fekala Ebu Talha, ef'alu ya Resulallah. Diyor ki Ebu Talha öyleyse tamam ben de bunu ne yapıyorum? O şekilde yapıyorum. Ey Allah'ın Resulü. Ya demiyor. Ben zaten akrabalarıma bakıyorum o zaman. Şimdi şeytan çok oynar değil mi? Ya o zaman tamam bu tarlayı ben geri alayım. Vazgeçtim. Yok. Evet diyor. Öyleyse öyle yapıyorum. Ey Allah'ın Resulü. Fakat kasemaha Abu Talha fi aqaribi fe bani ammihi Abu Talha u akrabaları ve amca oğulları arasında taksim ediyor dağıtıyorlar alalım Şimdi insanlar akrabasının Allah'ın vermiş olduğu ona vermiş olduğu miras hakkını ona vermiyor Değil mi? Yani bırakın Allah yolunda sadaka harcamayı nafaka vermeyi Adam ölmüş. Baba ölmüş. Arkada çocuklar bırakmış. Mirasçılar bırakmış. Allah bu hakkı kime veriyor? Bu mal artık o ölen adamın değil. Bu mal kimin? Ardından kalan varislerin. Bakıyorsun vermiyor adam. Ya bırakın malını harcamayı. Evet. Hemen diğer bahse geçiyoruz. Burada da yaklaşık olarak... Beş tane hadis var. Onlar alarak bu akşamki dersimizi bitirelim. Bu da önemli bir husus arkadaşlar. Bâb-ı vucûbi emri ehlihi ve evlâdihi el-mumeyyyezîn ve sâir-i men fî râiyyyetih bita'atillâhi ta'lâ. Kişinin ailesine ailesine çocuklarına temyiz sahibi olmuş. Yani ne demek temyiz sahibi olmuş? İlim ehli fukaha. Bakın buluğa ermiş demiyoruz. Buluğa ermek başka bir şey. Temyiz. Bir şeyleri bir şeyden ayırt etme. Yaşına gelmek ayrı bir şey. Buluğa ermenin en son haddi 15. En son haddi yani çocuk. Buluğa erdiğini gösteren alametler henüz onda yoksa ihtilam olmamışsa Koltuk altında, avret mahallinde tüyler bitmemişse bu çocuk 15 yaşına kadar çocuk olarak addedilir, sayılır. 15'e bastıktan sonra artık bu bulu ermiştir. İşte mesela kız hayız görmemiş. Yaş olmuş 15-16. Hala görmemiş. He, bu artık bulu ermiş sayılır. Bu Mümeyyiz çocuk ayırt eden. Fukaha ayrı ayrı Tarifler getiriyor işte nohutu mercimekten ayıran. Aslında her şeye göre değişir yani. Çocuğu gönderdiği zaman git iki, iki buçuk kilo toz şeker aldı dediğin zaman alabiliyorsa mesela. Bunu ben söylüyorum. Bazı annelerden de duydum tabii de. Yani ayet edecek yaşa gelmiş bazı şeyleri. O yaştaki olan çocuklara diyor. Ve raiyetinde yönetiminde olan insanlara Allah'a itaat etmeyi emretme bahsi anil Allah'a isyan etme, muhalefette bulunma konusunda onları yasaklama bahsi. Yani böyle bir görevimiz de var. Bak bize müellif İmam Nevi bunu nasihat ediyor. Yani çoluğuna, çocuğuna, hanımına ne yap? Nasiyette bulun. Aslında ona gelecek namaz 7 yaşına geldiği zaman çocuğunuza namazı emredin diyor. Aleyhissalatü vesselam böyle emrediyor. Ve onlara Allah'ın dinine muhalefet etmekten de alıkoymak gerekiyor. Ya çocuk ya boş ver bu saç tıraşı da şey olmaz. Ya çocuk o namaza kalkmaz. Ya yazık. 7 yaşındaki çocuğu şimdi bu kış günü sabah namazına mı kaldıralım? diyerek merhamet sahibi olduğunu iddia eden gaddarlar var. Aynı 7 yaşındaki çocuğu sabah köründe kışında, çamurunda okula gönderiyor, çalışmaya gönderiyor. O zaman o çocuğa yazık değil. Ama sabah namazında kalktığı zaman uyusun, yatağından ayrılmasın Yani insanlar var. Öldü mi arkadaşlar? Bunu çevrenizde görüyorsunuzdur yani. Dindar, hatta dindar insanlarda bile. Ben tanıyorum. Adam çocuğunu zorla okutuyor. Okuyacaksın. Falan. Çocuk diyor ya baba cuma namazına gidemiyoruz. Oku olsun. İşte ne kadar tersine dönmüş. Görüyor musunuz arkadaşlar? adam sen de Allah'ın huzurunda bu çocuğun kılmadığı namazlardan dolayı sorguya çekileceksin. Eğer bugün seni rahatsız etmiyorsa çocuğun, bu 7 yaşındaki çocuğunun, ya bu çocuk ne olacak? Hafız nasıl yapacağız bunu? Kur'an okumayı öğrenecek mi? Rahatsız etmiyorsa bil ki o çocuk yarın karşına yamuk bir adam olarak çıkacak. Kenan olarak söylüyorum. Ama senin bir derdin varsa kendi adına, çoluğunun çocuğun adına ben bunları nasıl yetiştirmeliyim? Ne olacak bunların durumu? Bir yerler aramalıyım. Bir yerler bulmalıyım. Gidip derslere katılmalıyım. Sohbetlere gelmeliyim. Diyen adamın Allah'ın izniyle çoluğu çocuğu da adam olur. Allah'ın bahsettiği o adamlardan olur. Ama çocuk evde babayı görüyor. Televizyon seyrediyor. Dizi film seyrediyor. Kur'an okumuyor. Sonra e, bu çocuk niye böyle oldu? Ha, nasıl olsun ki? وَتَأْد۪يبِهِمْ وَمَنْعِهِمْ مِنْ اِرْتِكَابٍ مَنْه۪ينَ عَنْهُ Yasaklanmış Allah'ın nehyettiği şeylerden onları alıkoyma ve bu konuda onları edeplendirme, teedib etme bahsi. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَاَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالَاتِ وَاَصْتَبِرْ عَلَيْهَا وَاَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالَةِ Ailene namazı emret. Şimdi çocuk 7 yaşına geldiği zaman diyeceksin ki Bak oğlum, bak kızım. Bundan sonra tabii 7 yaşına gelmeden önce senin o çocuğa Kur'an eğitimini vermiş olman lazım. Fatiha'yı ezberlemiş olması lazım. Birkaç tane sur'u ezberlemiş olması lazım. Ette hayatı ezberlemiş olması lazım. Namaz kılmayı öğrenmiş olması lazım. Yani hiçbir şey yok. 7 sene geçmiş çocuk çizgi film seyrederek büyümüş. <gülüyor> Parkta büyümüş, bahçede büyümüş. Sinemaya götürmüş babası, McDonald's'a götürmüş. 7 yaşına gelmiş, bak kızım, bak oğlum. Bundan sonra namaz kılacaksın ha. Ne kılacak bu çocuk namazı? Sen geç kalmışsın. Olaya böyle bakınca geç kalmışsın. Bazıları şimdi de diyordur ki ya 7 yaşında da çok erken ya hocam şimdi. Hele bir büyüsün şöyle bir 10-12 yaşına gelsin diyenler de var. Yani 7 yaşında bu işe başlayan geç kalmış demek. Yani çocuk 4 yaşından itibaren, 3 yaşından itibaren eğitime başladıysa eğer, Subhaneh Elif, B, T, T. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çocuk 7 yaşında. Oku bakayım Fatiha'yı. Elhamdülillah Rabb. okuyor. Oku bakayım Tahiyyat. Okuyor. Bak şimdi oğlum, bak kızım. Ondan sonra artık sen namaz kılma yaşına geldin. Sana namaz kılmanın emrol, emrolunduğu yaşa geldin. Bunun bekçiliğini de, bunun görevini de ben yapacağım. Diyerek çocuğa 7 yaşından itibaren namaza alıştırmak lazım. O dedi ki yani İnsanın kelbinde, kendinde buna bir azim, buna bir hırs yoksa Çocuğun da hayli hayli bir hırs olmaz Allah-u Teala diyor ki Ailene namazı emret Vastabir aleyha yani ibadetlerde bir mücadele lazım arkadaşlar Sabır lazım yani İbadetler o kadar Hemen bir lahzada bir anda Yaptık bitti değil ömür boyu namaz kılıyoruz Şeytanın vesveseleri var gaflet var. Sabır gerektiriyor. Ya yölledine amenu ku anfusakum ve ehlikum nara. Ay iman edenler kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Yani bir kadın, bir çocuk ne yapabilir? Kendi yaptığı hatasıyla seni de ateşe sokabilir. Yani hem kendini koruyacaksın hem onları koruyacaksın. Onları koru aslında kendini koruyorsun demek. Her koyun kendi bacağından asılır diye bir şey yok arkadaşlar. Her koyun kendi bacağından asılır diye bir şey yok. Sen dışarıdan camiye git, namaza git, sohbetlere git, derslere git, hanım evde dizi Bir böylesi var, bir de hanım istemiyor diye evden çıkmayan, derslere gelemeyen, sohbetlere gelemeyen, ilim talep edemeyen hanımla beraber sinemaya alışverişe gidip vakit harcayan gafiller de var. Maalesef. Ne kendini ne hanımının ailesini ateşten koruyor. An Ebi Hurayratı radıyallahu anhu kal, Hasan ibn Ali radıyallahu anhumâ temraten min temri sadaka. Peygamber ve vesselamın torunu Hasan radıyallahu anhum'a sadaka olarak ayrılmış, sadaka olarak verilmesi gereken hurmalardan bir tanesini alıp ağzına atıyor ve جعلها في فيه فقال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem kh kh de minden baktı şimdi kh yani irmi mi biha yani çıkar ağzından at onu diyor ayet özem hasana niye emma alimta anna la na'kul sadaka Evlat sen bilmiyor musun biz sadaka yemiyoruz ehli beyt ali beyt Muhammed'in ailesi niye sadaka yemiyoruz tafsili açıklaması diğer bir hadise geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve alu Muhammed Biz Muhammed ailesi sallallahu aleyhi ve sellem la tahillu lenn sadaka. Sadaka bize helal değildir diyor Efendimiz. Çünkü şerefli bir aile, şerefli bir soy. Hea inma hiya ausa'u'n nas. Çünkü sadaka, zekat nedir arkadaşlar? Ausa'u'n nas. Malın insanların kiri. Adam onunla malını ne yapıyor? Sıkıyor, pisliğini çıkartıyor. Çünkü o çıkarılan zekat malını ne yapacak? Temizleyecek. Diyor bize helal değildir. Bakın aleyhissalatü vesselam Hasan çocuk, küçük, canı hurma çekmiş. Onu şimdi engel olmayalım, ağlatmayalım demiyor aleyhissalatü vesselam. Çıkar onu ağzındaki, onu öğretiyor. İkinci rivayet, An-Ebi Hafs, Umar, İb Umar, ibn Abdullah ibn Abdül Rasulullah sallallahu, ve sellem, kal, sallallahu ve Resulullah vesselam'ın eğitiminde, terbiyesini almış bir küçük çocuktum diyor. Aleyhissalatu vesselam'ın yanında "Wakhanat ve yadi tatishu fi sahfa." diyor, tabakta tepside diyor, ileri geri, sağ sola uzanıyordu. Küçük bir çocuk. Yemek yeme adamından habersiz. Fekaleli Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya gulam. Diyor ki aleyhisselatü vesselam. Ey evlat. Semmillâhe teâlâ. Bismillah te. Bakın Çocuğa oturmuş Aleyhisselam, Eğitim veriyor. Diyor ki semmillâh. Bismillah de. Onun yemeye başlarken Bismillah elmeli. وَكُلْ بِيَم۪ينِكِ Sâ elinde ya. وَكُلْ مِمَّا يَل۪يكِ Önünden ya. Yemek ağdı abi. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ تِعْمَت۪ي <بَعْد> Diyor ki, bu sahabe, bundan sonra diyor, bu şekilde yemeye devam ettim, bu şekilde diyor, amel ettim. Bakın, küçük çocukken aldığı bir eğitim, aldığı bir terbiye, onu hayatı boyunca ne yapıyor? Bu şekilde şekillendiriyor. Sen de evinde çocuğuna namazı sorarsan, kızım namazını kıldın mı, oğlum namazını kıldın mı diye sorarsan, öğretirsen, mükafatlandırırsan, cezalandırırsan artık onun için hayatında ne olmuş olur bu namaz? Bir vazgeçilmez olmuştur. أخرج رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع مسؤول عن رعيته متفق عليه بعد صلاة ننتهى Dördüncü hadis An-Amr ibn-i Şuaib An-Ebihi, An-Ceddihi kal, kal sallallahu aleyhi ve sellem Murû evlâdakum bis salâh Çocuklarınıza namazı emredin. Hadi kızım namazını kıl. Ve hum ebnâ'u seb'i sinin Kaç yaşındayken? 7 yaşındayken. Yani yedi yaşında başlayacaksın. Az önce dedi ki ya Vadri buhum aleyha 10 yaşındayken namaz için onları nabın dövün, onlara vurun. Tabi dövmenin neyi var? Ölçüsü var. Yani çocuğu edip endireceksin, tedip Çocuk bakacak ki babam benim namaz kılmadığımı görürse beni ne yapar? Döver ya da kızar, cezalandırır. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَذَاجِعِ Yataklarını ne yapın? Onların ayırın. Diyor Resulü Selam. ahlak. Bugün insanlık bir sürü problemlerden boğuşuyor. Yok geyilik, yok homoseksüellik, yok altında yatan neden neden bir tanesi de diyorlar ki okursanız, psikologlar da bunu söylüyor. Diyor ki, belli bir yaştan sonra çocuklarınızın diyor yok? Kız erkekse odalarını ayırın. Ayrı odalarda yazsınlar. Bakın bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 1400 yıl önce söylemiş. Yataklarını ayırın demiş. Beşinci hadis ve son hadis. Bu babın son hadisi. An-Ebi Fırayyete Sebratebne Ma'bedin el-Juhani radiyallahu anh. Kâle kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allimussabiyye Sabi' liseb'isinin Çocuğunuza yedi yaşındayken namazı öğretin bu hale ya 10 senen 10 yaşındayken de o çocuğa ne yapın dön bu rivayet Ebudaud'un rivayeti Tirmizi'nin rivayeti evet önümüzdeki hafta Allah nasip ederse babu hakkil cari vel vasiye bih bu bahsi alacağız komşuluk haklarını komşularla iyi geçinme hususuna değineceğiz Allah Teala okuduklarımızla amel etmeyi amellerimizi onun yüzüne halis kılınan salih amellerden ellemesini niyaz ederiz. Subhanakallahumma ve hamdük eşhedü en la ilahe illa ente ve evele.